53-R köşe yazısı Ruhsuz oyunla farklı yenilgi Rize Spor kara maçına ligde 5. sırada ve 35 puanda, rakibi 21 puanda ve düşme hattında. Rize Spor Trabzon sporu 1-0 yenerken yaptığı sükse çok kısa sürdü ve 4-0 gibi ağır bir yenilgi aldı. Süper Lig'de 5. lig, Rize Spor'a yakışmadı bu maç özelinde. Eğer bu ülkenin Süper Liginde 5. sırada isen yakışan bir mücadele yapacaksın. El alemin ağzına düşmeyeceksin. Deplasman başarısızlığına bir çare bulamayan Palut, hak ettiğinde verilen ödülü geri versin bence. Teknik patron böyle anları çevirme başarısını yakalayacak öncelikle. 4-0 hezimettir. Alt sırada mücadele eden bir takım karşısında alınan bu ağır yenilgi çok kötü hissettirdi. Demek ki hala takım olamadık. Fesadüfi başarılarla geldiğimiz yer kalıcı değil bana göre. Boş hayallere kapışmayalım. Bu takım küme düşmesin yeter vallahi. Serseri mayın gibi kimin elinde patlayacak belli değil. Başka bir durumda şudur. Büyük takımlara karşı Rize Spor gibi takımlarda hocalık yapanlar, kariyer planlamasına vilayetleri kurban ediyorlar varını yoğunu ortaya koymasını istiyorlar futbolculardan. Oysa seyirci daha mantıklı yaklaşıyor ve rakiplerinin hangi takımlar olduğunu hocalardan daha güzel tahmin ediyorlar. Trabzon maçında roketleri ateşlenmesini isteyen hoca esas rakipleri karşında bu şekilde ezik kalmasına mana veremiyorlar. Aklı Selim'den uzak büyük takımlara hava atmak için odaklanmış teknik adam istemiyorum açıkça. Seyircinin sinir katsayısını yükseltmenin hiç kimseye yararı yok. Fatih Karagümrük'ten dört gol çok fazla. Hiçbir şey değilsiniz maalesef. Elbette yenilgiye rağmen güzel şeyler yazmak istiyordum ama netice ve oyunun geneli bize fırsat vermedi. Vermeyince Mabut neylesin Sultan Mahmut. İstanbul'dan selam ve dua ile. Metin Topçu.